Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahilladzhi haddana l-haza vma kunnalnahtedi labla anhaddana ve Muhammed.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 Diledik ki bu sohbetimiz de su medeniyetini kuran, evet, su medeniyetini kurup her türlü günaha batmış, her türlü şekilde kirlenmiş insanları arındıran aşk gelçisinin diyarıyla alakalı olsun istedik. Öyleyse hadi gelin, aşk gelçisi Resulullah'ın huzurunda ona salat ve selam okuyarak, onun medinesine, Nefs Mekkesi'nden Gönül medinesine hicrete başlayalım. Medine Mekke'nin yol üstü güzergahı. Mekke dış dünyaya Medine kapısından çıkıyor. Eğer Medine Müslümanların eline geçerse Mekke boğazından sıkılan bir insan gibi olacak. O takdir demek ki Medine'nin parmaklarını gevşettiği veya gevşetmediği nispetle yaşama ihtimaline sahip veya değil. Medine'de Müslüman sayısı günden güne çoğalıyordu, çoğalacaktı. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın nuru kuşatıyordu Medine'yi, kuşatacaktı. Su medeniyetini getirmişti ya, aşk elçisi e ulaştırmıştı ya. Suyu bulanlar, hazı tadanlar koşuyorlardı. Bu aslında hesapta olmayan bir neticeydi. Önceleri fazlaca mühimsenmeyen bu netice... Şimdi küfür tarafından Ani ve beklenmedik gelişmeler Olarak karşılanıyordu Evs ve Hazreç Kabilelerinin her ikisi birden İslamiyeti Kabul edince Medine bir bakıma İslam beldesi İslam mekanı olmuştu İşte bu iki kabilenin Dini İslamı kabul etmeleri Mekke müşriklerini Ürkütüyordu İçten içe ünü alınmaz Korkular içerisinde kendilerini bocalıyordu var olup olmama kavgasına girmiş gibiydiler şimdi hedefleri Muhammedileri Mekke'de muhasara altında tutarak imha etmek böylece sorunu kendilerince kökünden çözmek ama Allah her plan Kur'an'ın üzerine plan yaratandı küfür ne kadar karanlığa gömmek istese de güneş her zaman açıktadır Kimse onu engelleyemez. Düşünüyorlardı. Eğer Mekke Müslümanları ile Medine Müslümanları şöyle veya böyle bir yolla birleşirlerse, bu ihtimal müşrikleri çıldırtıyordu. O yüzden zulüm ve işkence öncelikleriyle mukayese edilemeyecek çapta artıyordu. Her gün işkence, her gün zulüm, her saat işkence... ...her fırsatta zulüm ve aşağılıma. Ne yapıyordu ki bu insanlar onlara? Mallarını mı çalıyorlardı? Irzlarına mı dokunuyorlardı? Haysiyetlerine mi dokunuyorlardı? Hiçbir şey. Tek suçları... ...ilim, rahmet ve aşk medeniyetini hayatlarına geçirip... ...dünya ve ahiret mutluluğunu yaşamaktı. Buna küfrün tahammülü yoktu. Tahammül edemiyorlardı. Fakli bir hayat... Kafirlere zıt geliyordu... Menfaatçiliği kabul etmeyen bir inanç onların tersine geliyordu. Çünkü onlar inançlarında bile menfaattiler, menfaatçiydiler. Fakat Allah'ın hikmeti, müşrikler, kötülük ettikçe Müslümanlara azalmıyor. Aksine sayıları günden güne artıyordu. Sanki çekiç darbesi geldikçe demir daha çok kıvama geliyordu. Habis ruhlu inkarcılar da hırstan arta, daha çok zulümlerini devam ediyorlardı. Dayak, azap, hatta işkence ve ölüm. Buna rağmen insanlar kendileri gibi soyluları bırakıp ona koşuyorlar. İnsanlar aşk elçesine koşuyorlardı. İnsanlar neye gidiyor? Para vadine mi? Mal vadine mi? makam vadine mi? İnsanlar Resulullah'ın en üstün mucizesine, ahlakına, Kur'an'a koşuyorlardı. İslam'a koşuyorlardı. Öyle bir koşu ki nasibi olan herkes kıyamete kadar o aşk elçisi Resulullah'ın güzel ahlakına, Kur'an'a, İslam'a koşacak. Herkes koşacak. Aklı olan herkes. Sağ tarafımda gördüğüm Endonezyalı, sol tarafımda gördüğüm Amerikalı, önümdeki İngiliz, arkamdaki Filistinli, sol çaprazımdaki Yemenli, Tay Avustralyalı. Dünyanın her yerinden, herkes, her makamdan, her mevkiden koştular, koşmaktalar ve koşacaklar. Mazlumlarda dayanacak takat kalmıyordu. Bu sebeple Efendimizden izin rica ediyorlardı. Bir yolunu bulup bu şehirden hicret etmek, azıcık nefes alacakları, azıcık inançlarını hür yaşayacakları topraklara gitmek istiyorlar, hürriyeti istiyorlardı. Kendilerine mahsus bir mavi göğe, özlemleri bu, bu hür maviliğin altında kimse onlara sen suçlusun, gel hesap ver, niçin böyle inanıyorsun demesin, diyemesin dememeliydi. Şüphesiz müminlerin bu büyük kahramanların çektiklerinden en fazla üzüntü duyan, o azabı, o zulümleri ve işkenceleri ta can evinde, olanca hassasiyeti ve şiddetiyle yaşayan, onlara anne babalarından daha şefkatli olan, rauf ve rahim olan, aşk elçesi bir taneciğimiz, canım efendimiz, sevgili peygamberimiz de. Her işkence haberi, en üstün insan ve en üstün peygamberin nurlu kalbinde, kim bilir, hangi elemlere doğuruyordu, hangi kederlere yol açıyordu. O acıları, Belki o işkenceye maruz kalandan daha çok hissediyordu. Buna hiç şüphe yok. Buna rağmen hicret için müsaade isteyen hesabına sabır tavsiye ediyorlar. Zira Mekke'nin terkine henüz Rabbimizden izin çıkmamıştı. İmtihan devam ediyordu. İmtihan devam edecekti. Efendimiz derin düşünceye dediler her zamanki gibi. Şüphesiz bir büyük ve tarihi imtihan da bu. O seçilmişler seçilmişi aziz arkadaşları bu imtihandan geçiyorlardı. Habibullah, Allah'ın sevgilisi, bizim sevgilimiz, dua ve yaşındalar Ve bir gün büyük sevinçlerle hesabının yanına gelerek müjdeyi veriyorlar. Medine Mekke'den ayrıldıktan sonra hicret edeceğiniz memleket iki kara taşlık arasında olan hurmalık Medine, Yesrib şehridir. Medine'ye hicret ediniz. Allah Teala Medine'li Müslümanlarla sizi kardeş yaptı. Onlarla birleşiniz. Yesrib siz kalbi yaralılara emniyet ve huzur bellesi olacaktır diyordu. Yüzlerde bir buruk sevinç ışıyordu. Hüzün ve sevinç iç içe geçmişti. Şu zalimlerden kurtulmak büyük nimet olacaktı ama Eshab-ı Kiram şimdi doğdukları, büyüdükleri toprakları öylece bırakıp başka yerlere, gitmedikleri, tanımadıkları yerlere gideceklerdi. Oysa bu topraklarda onların izleri, hatıraları hayatlarından parçalar vardı. Bazıları geride inkarda ısrarlı anne, küfürde ısrarlı bacı, karanlıkta inkarcı, ısracı kardeş, baba gibi en yakınlarını bırakıyordu. Veya yakınken uzaklaşmış olanları. Ne olurdu onlar da ebedi saadeti tadabilselerdi? Ne olurdu gönüllerini açabilselerdi aşka? Ne olurdu iman ile keşke onlar da dirilebilseydi? Fakat bunların hepsinden çok daha acı olan Resulullah'tan ayrılmaktı. Sevgili peygamberimiz dikkatli olmalarını Kâfirleri, inkarcıları şüphelendirilecek hareketlerden uzak durmalarını, küçük topluluklar halinde gizlice göçmelerini tavsiye buyuruyorlardı. Müminler, büyük peygamberin, tatlı efendimizin tavsiyelerine aynen uyuyorlardı. Tenha vakitleri, yerleri tercih ederek canlarını Medine'ye, kardeşlerinin yanlarına atıyorlar. İlk muhacir, iki işte Abu Selem'e. Ebu Seleme radıyallahu an daha önce de müminlere gurbet olan Mekke'yi terk etmek istemiş fakat yakalanmıştı. Hanımıyla oğlunu ondan zorla koparmış demek Kendisine de olmadık kötülüğü reva görmüşlerdi. O yüzden bu topraklara ilk veda eden, bu toprağın küskünü, vatanda gurbet hüznünü tadan net atması, hücrelerine kadar yaşayan Hazreti Ebu Seleme Ve ardından kafile kafile muhacir gece karanlıklarında Mekke dışına sızmaya bakıyor. Müşrikler vaziyeti fark ettiler, fark ediyorlardı. Bazı muhacirleri yakalayıp hapse atıyorlardı. Beklenmedik yerlerde bazı kafirlerin önüne çıkarak hanımları kocalarından, çocuklar analarından ayırmaları, zulümlerine zulümleri ekliyordu. Fakat göç sele durmuyordu. Aşk titreti aşk yolculuğu durmayacaktı. Hürriyeti susamış olanlar ne yapıp ettiler ve sonunda insanca yaşama şartlarına koşuyorlardı. Korkaklar zalim olur. Zalimler her çeşit işkenceyi yapıyor ama bir iç harp korkusuyla müminleri bundan böyle şehit edemiyorlar. Yalnız bir kafiliye ilişemiyorlardı. Dövünüyorlar, mahvoluyorlar, kahroluyorlar ama dokunamıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an, Efendimizin kabri şerifinin yan tarafında Hazreti Bekir'in yanında Göğüs hize aslında Evet o güzel koca Ömer radıyallahu an, Belinde kılıcı üstünde ok ve yayı olduğu halde Kabe'yi tavaf ediyor Etrafında Müslümanlar Ve kafirler, inkarcılar Seslerini çıkarmadan onu takip ediyorlar Ve sesleniyor işte ben de gidiyorum. Dinimin hatırı için ve Allah rızası uğruna ben de Mekke'den vazgeçerek Medine'ye hicret ediyorum. Annesini ağlatmak, karısını dul ve çocuklarını yetim bırakmak isteyen kahraman varsa yolma çıkabilir diyordu. İslam düşmanları kendilerine meydan okuyan bu aslan karşısında seslerini çıkaramıyorlardı. Onun dediklerinde tam ve kararlı olduğu... Ve önüne çıkanın bu cüretini mutlaka ödeyeceğini öylesini biliyorlardı ki. Ve Hazreti Ömer ve yanındaki 20 kişi Mekke'den Medine'ye en rahat hicret edenler olmuştu. Bir örnekte Suhebbin Sinan'dı. Mekke'nin zenginlerinden. O da mümin. Bir gün Talha bin Ubeydullah'ı da yanına alarak bir fırsatı bulup Medine yoluna düşüyorlar. Fakat Allah'a şirk koşanlar ıssız bir yerde yollarına çıkarak onları durduruyorlardı durun bakayım nereye gidiyorsunuz diyordu Medine'ye gidiyoruz dediklerinde seni bırakmayız şimdi kendiniz gider yarın servetinizi de götürürsünüz diyorlardı servet mal mülk kimin gözünde müminler için tek gaye inkarcıların elinden kurtulmak Süheyb hazretleri önlerine çıkan eşkıyanın zaafını anlamıştı Onlara hayır diyemeyecekleri beklenmedik bir teklifte bulundu. Suhey bin Sinan yani Suhey bir Uymi. Peki bütün servetimi, hatta Mekke'deki alacaklarımı size versem, bizi görmemiş olur musunuz? Adamların dili tutulacaktı. Muazzam bir servet onların oluyordu. Şaşırmışlardı. Kıdıçlarını yere bırakıyorlardı. Sahi mi söylüyorsun? Gibisine. Kalbi dünyaya bağlı olanlar dünyanın küçük meta karşısında her şeye eyvallah diyenler değiller midir? Kimin kazandığını söylüyordu? Süheyb mi kaybetmişti? O eşkiyalar mı kazanmıştı? Allah peygamberinin tatlı dudaklarından konuşturuyordu sevgili kardeşlerim. O aşk efendimiz buyuruyordu. Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Süheyb gelecekti Medine'ye de sonra Allah Resulü ey Süheyb alışverişin kârlı bir alışveriş diyecekti. İnsanlar gidiyordu gece karanlığında gün ortasında herkes gidiyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ve peygamberimizden başka birkaç müslüman hariç kimse kalmamıştı. Efendimiz herkesi göndermişti. Hazreti Ebu Bekir de gitmek istiyordu, rica ediyordu. Ama Efendimiz sabret, ümit ediyorum ki Allah beraber bize müsaade edecektir. O zaman birlikte heyeceğizleriz diyordu. Hazreti Bekir bundan daha çok sevindirecek bir şey söz konusu değildi. Fedâke ebi ve ummi ve nefsi ya Resûlallah. Anam, babam, canım Allah rızası uğrunda sizin yolunuza feda olsun ya Resûlallah. diyordu. Hazreti Ebu Bekir gereken hazırlıkları yapıyordu. Ay gökten yere inmiş, Mekke'ye yakın bir noktada ışık saçıp duruyor. Ümmül Kura sahrası onun nurundan gündüz gibi aydınlık. Derken ay göğe çıkıyor ama tekrar yere iniyor. Fakat bu defa Medine'ye iniyor. Binlerce yıldız da onunla beraber Medine'ye iniyor. Şehir aydınlık. Bir zaman sonra ay ve yıldızlar yine göğe çıkıyor ve oradan bir daha Mekke'ye konuyorlar. Bu sefer Mekke pırıl pırıl. Ne var ki dört yüze yakın ev bu aydınlıktan nasiplenemiyor. Onlar karanlık içinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bekir'in gördü bu rüyayı. Ay peygamber yıldızlar ve hesabdır. Yıldızlar Hz Peygamber ile birlikte Medine'ye hicret etmekteler. Fakat tekrardan Mekke'ye dönmekteler. Mekke fethine işaret diyordu. Bu hicret yolculuğuna çıkacaklara en güzel müjde değil miydi? Muhacirin ve Ensar Muhacirin vatanlarını Allah ve Resulullah için terk ederek Mekke'den Medine'ye eden müminler Ensar kardeşlerine kollarını açarak o müminleri bağrılarına basan acılarını paylaşan Medine'li Müslümanlar Şimdi Mekke müşrikleri tedirgin olmaya başlamışlardı Uykuları kaçıyordu Hemen hemen bütün Muhammedi'ler bir yolunu bulup Medine'ye geçmişti Ne hapis ne dayak ne sevenleri birbirlerinden ayırma onları durduramamıştı. Gelen haberlere nazaran Medine'li Müslümanlar onları sevinçle karşılıyorlardı. Ve şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret eder ve bir kuvvet haline gelen Müslümanların başına geçerek Mekke'nin üstüne yürürse önünde sonunda olacak da budur diye müşrikler telaşını yaşıyorlardı. Neticede bir gün zulmün elbet hesabı sorulacak değil miydi? Bundan korkuyorlardı. Eğer zulümün hesabının sorumluluğundan korkuyorlarsa hiç zulüm yapmamaları gerekmez miydi? Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret hazırlıklarını yaparlarken Darun Nedve denilen küfür evinde de kafirlerin toplandığı toplantı evinde de. Efendimiz'i öldürme kararını çıkarıyorlardı Tabii ki Allah dilemeden ne olabilirdik Onlar bunun farkında değillerdi Ve en sonunda Akşam Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam Efendimiz'in saadethanelerine giderek Ayet-i Kerim'e getiriyordu Darun Nedve'de alınan karar Bütün tahsilatıyla Resulullah'a haber verdikten sonra O gece evinde uyumaması Ve ertesi günde hicretilmesi beliriliyordu Emir ilahi üzerine Efendimiz Hz. Ali Rəşiyallahü ana Ya Ali, izin geldi. Biz de gidiyoruz. Medine'ye icat ediyoruz. Bu gece yatağında sen yat. Örtme sarın ve uyu. Aklına hiçbir şey gelmesin. Hiç korkma. Mekkelilerin bana bıraktığı emanetleri yarın sahiplerine teslim et. İnşallah Medine'de buluşuruz diyordu. Ne kadar tuhaf ki kendisini öldürme planları yapan kişilerin Emanet malları Resulullah'daydı. Ve buna rağmen kendinizin öldürmeye çalışanların durumunu bildiği halde Allah Resulü Medine'ye hicret ederken bile Ali'ye Ey beni bu öldürmeyi düşünen insanların emanetlerini yarım bırak ve gel diyordu. Neden sonra Yasin suresinin baştan 10 ayet okuyordu, kapıyı açıyordu, kapıda bekleyen suya yatmış, inkarcıların üzerine saçarak aralarından gidiyordu. Allah bir mucize eseri Allah Resulü'nü oradan koruyarak çıkarttırmıştı. Sonradan fark ettiler. Odaya daldılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Aziz Ali'yi gördüler. Onu gözaltına aldılar. Deden sonra Aziz Ali'de Efendimizin buyurduğu gibi hiçbir sıkıntı yaşamadan o şekilde kendisi Medine'ye hicrette Rasullah yetişiyordu. Sonra Cüce başlıyordu. Sıkıntılar, dertler, kederler, Sevir mağarasına gitmeler Ayakları Mübarek ayağı parçalanmış Kanıyordu efendiler efendisinin Yürüye yürüye sıkıntıları Çeke çeke hep bizler için Bir insancık Daha kurtulsun için Bir insancık daha rahmete kavuşsun için Bir insancık Daha sonsuz azaptan kurtulup iman ile Şereflenip de Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım desin diye Allah mağarada da koruyacaktı. Ashkalüs Allah Resulü'nü ve Medine'ye hicret sorunsuz olarak gerçekleşecekti. Vallahu hayrun ve rahimin. Allah koruyanların, muhafaza edenlerin en hayırlısı, rahmet edenlerin en hayırlısı. Onun koruduğuna kim müdahale edebilirdi? Allah koruyordu, Allah koruyacaktı. Allah Resulü Aleyhisselam yavaş yavaş Medineye yaklaştığında her adamında karşısına çıkan insanlar Allah Resulü üzerindeki İslam'ın vermiş olduğu berrak vahyin getirmiş olduğu temiz sima ve temiz yaşam ve temiz ahlaktan etkilene etkilene Allah Resulünün karşısında dirile dirile. Allah Resulü onları vahiyle dirilde dirilde medineye giriyordu. Ümmü mabette olduğu gibi. Allah Resulü onların yanına uğramış, selam vermiş. Sürüden bir tanesinin sütünden ala alamayacağını sormuş. Bu hanımefendi sütün çıkmadığını söylediğinde Allah Resulü el ile bir bereket ile süt çoğalınca orada bu mucizeler karşısında iman ile şereflenmişlerdi. ...her adımda iman. ...öyle bir adım vardı ki Allah Resulü'nün... yesrip bile... ...onun adımıyla... ralda mutahhar olacaktı... ...işte Allah Resulü öyle bir adım atıyordu ki... ...adım attı... ...menzil koyduğu yer... ...dünyadayken bile... ...cennet bahçesiydi... ...Allah Resulü Medine'ye yet edecekti... ...onu ilk gören bir Yahudi kızı olacaktı... ...beklenen geldi diyecekti... ...beklenen geliyordu... ...tüm insanları bekliyordu... Hristiyan Yahudi herkes bekliyordu ama herkes ışıktan istifade edemiyordu vebal ışığın mıydı yoksa ışığın nuru karşısında odalarının pencerelerinin önüne perde çekenler miydi suçlu hangisinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karanlığı aydınlığa çıkartıyordu ve artık Medine bir İslam devleti olmuştu. Artık Medine ilmin, rahmetin ve aşkın engel olunamayan bir merkeziydi. Tüm dünya bu daveti, tüm dünya bu çağrı duyuyordu artık. Kuzeyde Bizans'ından doğuda Salsaniyesine kadar batıda Habeşinden güneyde Yemenine kadar her yer, herkes, tüm dünya çalkalanıyordu. Dünyaya bir nur gelmişti. Dünyaya bir güneş doğmuştu. O güneş zaten vardı. O beklenen zaten var değil miydi? İlim rahmet ve aşk medeniyeti İslam Hazreti Adem ile başlayıp Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile kemale eren dinin adı değil miydi? Evet öyleydi. Ve çağrısı öyle bir çağrıydı ki aradan geçen bunlarca seneye rağmen onun kurduğu bu şelale Bugün bile dünyanın her yerinden geliyor ve kardeşlerimiz yıkanarak geri dönüyorlar. Burası bir at mekani. Hepimiz bir muhacirin, hepimiz bir ensar. Geliyoruz buraya, bir atımızı Ya Resulallah, Önce nefsim adına. Senin bana duyurmuş olduğun, tebliğ etmiş olduğun bütün hakikatleri semiyetim, işittim, sadaketim, kabul ettim. Amentu. İman ettim. Şimdi biatımı tazeliyorum. Şimdi seni şahit tutarak biatımı tazeliyorum. Görünüşte elini tutamazsam da biat ediyorum. Bizi görmeden kardeşlerim demiştin ya. Bizi görmeden hep bizim için dualar edip bizi düşünerek gözyaşları dökmüştün ya hasretli. Şimdi geldik biat ediyoruz deyip göre dönüyoruz. Bugün bile kendisine en büyük yanlışlarla gelenler. Onun aşk çeşmesinden arınmıyorlar mı? Nefs Mekkesi'nden gönül medenesine hicret edenler, bütün varlıklarını gerçek varlığa erişebilmek için terk edebilenler, bu fedakarlığı bu aşk deryasında arınmaktan başka ne için terk etmişlerdi söyler misiniz? Her temiz akıl ve gönüllü sahibi insan bunu kabul edecek ve kesinlikle inkar edemeyecek. Allah Resulü'nün aşkı sergilemiş olduğu hayatı keşke biz de bugün bu demde hakkıyla sergilebilsek de. Birer mus'ab olup memleketlerimize hakkıyla dönsek, biatımızı sebat edip, biatımızı hakkıyla geldiğimiz şehirlere bir taşıyabilsek. Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hz. Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını, Hz. Ali'nin ilmini alıp bu mekanlardan, Ebu Zer'in zühdünü Saad bin Ebi Vakkasların fedakarlıklarını Ebu Ubeyd bin Cerrahların eminliğini hepsini asır saadeti taşısak götürdüğümüz yerler Filistinler olmaz, Iraklar olmaz Çeçenistanlar olmaz öyle değil mi? kan davalarının zirvede olduğu küfrün, fuhşun, zinanın içkinin her türlü pisliğin zirvede olduğu bir ortama gelen nur nasıl tertemiz ettiğinizdir aynı şekilde bunları temizleyecektir selam olsun Selam olsun bu gerçek ile dirilebilenlere. Selam olsun aşk elçisinin elinden tutup biat edenlere. Ya Resulallah seni Allah için çok sevdik. Seni Allah için çok seviyoruz. Şu anda beni dinleyen tüm kardeşlerimin adına salat ve selam sana olsun ya Resulallah. Sana olsun ya Habiballah. Sana olsun ya Hatemen Nebiyin. Seni çok seviyoruz. Seni her şeyden çok seviyoruz. Seni canlı öte can olarak seviyoruz. Canım efendim, bir tanecik peygamberim. Fedake ebi ve ummi ve Her şeyimiz yoluna feda olsun. Ey ocakları kurtarmak için ocağını feda eden. Ey canları kurtarmak için canını feda eden. Ey hayatlar kurtarmak için hayatını feda eden fedakar efendim. Biatımızı ediyoruz. Gel dedin, geldik ya Resulallah. Semi'na ve ta'na. İşitiyoruz, itaat ediyoruz. Öyleyse biz de Ebu Hureyren gibi al Eshab Zülfeyn'in arasına. Kat Ebu Bekri Sıttıklar gibi komşuluğuna. Selam olsun aşk elçesinin elinden biat alıp o biattaki sebat ile cennete koşabilenlere. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine. Hicret eden. Evet sevgili kardeşlerim, Rabbim hepimizi asr-ı saadeti hakkıyla anlayıp yaşayabilenlerden kılsın. Duamızdasınız efendim. Bize de duanızı alın inşallah. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.